Mehir ne zaman verilmeli hocam? Mehir ne zaman verilmeli? Aslında mehir muaccel ve müeccel diye iki kısma ayrılır. Evet. Daha ziyade mehri biz nikah esnasında dile getiririz değil mi? Evet. Ee, bazen unutuyorsunuz nikah esnasında sonra bize geliyor iş. Bir sürü uğraşıyoruz. Hoca efendiler bazen heyecanla mehri unutuyorlar. Sorma unutuluyor mu ee, O gençler de heyecanlı. Onlar da bilmiyorlar. Sonra mehir ne olacak? Mehir misil olarak biz onu tarif ediyoruz. Mehir demek ki e, nikah sırasında anlatılsın veya anlatılmasın, anlaşılsın veya anlaşılmasın mutlaka kadının hak ettiği bir maldır. Evet. Yani nikah kıyılmakla kadın mehre müstahak olur. Peki bunun müaccel olanı peşindir zaten, peşin teslim alır. Müeccel olarak anlaştılarsa yani daha sonra vermek üzere anlaştılarsa bunun sınırı da vefattır yahut da evlilik hayatının sona ermesidir. Böyle bir hadise e, zuhur ederse otomatikman muacceliyet yani peşinlik kesmediyor. E, dolayısıyla... Ya peşindir ya vadelidir Vadeli olan da Demek ki vefatla Birlikte yahut e, Nikahın sona ermesiyle Vefat edince varisleri mi verecek hocam Mirastan e bırakma, bırakması varisin gerekli? Verip vermemesi önemli değil e, Mirasçı mal bıraktı ya Öncelikle ne yapıyoruz Adamı bir gömüyoruz Ki bir daha kalkmasın diye Allah rahmet eylesin e, Üzerine tahtalar Şimdi taş beton falan koyuyorlar ee, sonra mal kalıyor değil mi ortada? Ee, ne yapacağız? Önce bir borçları verelim bakalım. Borç ne? Ahmet Ağa'ya ödeyece ödeyeceği var. Mehmet Ağa'ya var. Hanımına da mehir borcu var. Önce bu paralar oradan alınır. Kalandan e, mesela vasiyeti vardır adamın. Üçte birini o vasiyete verirsiniz. Evet hocam. Daha fazla vasiyet etse bile geçersiz o. E kalan kısmı da sonra kimlere düşecek soman taksim edilir